hükümler adı altında bir başlıkta bunu inceliyoruz. Hanefi mezebinin esas alındığı fıkıh kurallarında cem etmek, yani öğleyle kindiyi, akşamla yatsıyı birleştirmek sadece hacıdaki hacılar için Arafa günü vakfe esnasında öğleyle kindi birleştirilerek Müzdelife'de de e, Meşaril Haram denen yerde de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 Usul bilgisi olarak zikredelim. Şimdi Hanefi mezhebinde namazları cem etmek yoktur. Haccın dışında diye bir kuraldan zikrettik. Namazı cem etmekle ne kastettiğimizi biliyoruz. E Hanefi mezhebindekiler bunu neye dayandırıyorlar? Kur'an-ı Kerim'deki namazların vakitlendirilmiş olarak Müslümanlara farz edildiğine dair ayetin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 o süreci geçirmiştir. Aynı şekilde İstanbul'da bulunanla Edirne'de bulunanın arasında yaklaşık 10 dakikaya yakın bir zaman farkı vardır. Yani bir bir yerde kerahat vakti iken öbür yerde olmayabilir. İstanbul'da kerahat vakti iken Edirne'de olmayabilir. Neden? Güneşin dönüşü ya da güneşe dünyanın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 akşam ezanına 2 dakika bile kalmış olsa, 3 dakika kalmış olsa bile ikindi namazını kılmak gerekir. Ona istisna var. Onun dışında mesela camide sabah namazını kıldım. Henüz güneşte doğmadı. Bir iki rekat namaz kılayım. Bu mekruh. Güneş doğdu. iki rekat namaz kılayım. 40 dakika zarfında haram. Caiz değil. Evet. Burada bir de bu konuşmalarımızdan anlaşılan namazın mekruh olduğu, yani Müslümanın kılması halinde, namaz kılması halinde abes iş yapmış olacağı ve sevap kazansa bile o sevabın yanında bazı ayıp sayılacak bir pozisyonda da bulunmuş olacağına hükmedilen vakitler de var. Ama bu vakitler